Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed Ve ala alihi ve sahbihi ve cemani Amma baal İnşallah irdelemeye çalışacağımız Resale'nin adlı Fadail'in Kur'an Fazail Arapça fazilet kelimesinin cemeği olan, çoğulu olan bir kelime Kur'an'a dair faziletler demek Kitap, Arapça Ketebe kökünden gelen bir kelime. Ketebe aslında Arapçada yazmak manasına gelir şu andaki insanların kullandığı manı. Ama daha önceleri Araplar Ketebe'yi bir araya toplamak manasında kullanmışlar. O yüzden aynı kökten türeyen Kete ip kelimesini bugün şey olarak kullanıyorlar. Ordunun ufak birlikleri var ya toplanmış. Mesela Keta kasem kassem diyorlar, kassam tukayları mesela. Orada e, keta ev kelimesini kullanıyorlar Araplar. Yani bir araya getirmek, toplamak, cem etmek demek. Yani Kuran'ın faziletine dair ne varsa bu kitapta toplanmış ve bu yüzden fazıl et Kur'an denmiş. Tabi bu diğer ilim dalları gibi, usulül fıkıh gibi, usulül hadis gibi veya benzeri diğer alet ilimleri gibi bir ayrı ilim dalıdır. Bu ilim dalında da ilk eseri usulül fıkıhta olduğu gibi İmam Şafi yazmıştır. Kur'an'ın faziletine dair ilk tasnifi yapan, ilk risale kaleme alan, kitap kaleme alan İmam Şafii Rahimullah'tır. Allah ondan razı olsun. Bizim bu irdeleyeceğimiz risalenin yazarı ise Muhammed İbni Abdülvahab Rahimullah. Allah kendisini Firdev Cennetinde ağırlasın. Şeyh birçok meselede tasnif yapmış, birçok meselede yazıtları var. Her kim Muhammed bin Abdülvahab rahim yazıtlarına bakarsa, risalelerine, kitaplarına bakarsa görecektir ki Muhammed bin Abdülvahab tasniflerinin de falanın filanın sözleriyle risalelerini ve kitaplarını doldurmamıştır. Ya Allah'ın sözü, ya Resulünün sözü ya da seleften bir nakil gerekiyorsa beraberinde ilim ehlinden birinin sözü o da çok lazım olmadıkça ilim ehlinin sözünü dahi kullanmamıştır. Onun yazdığı bütün tasriflere baktığınız zaman hep metinlerdir. Başkaları onları şerh etmiştir. Yani çünkü öyle bir eser hazırlıyor ki civanül kelim az kelimeyle çok şey anlatıyor. O yüzden ayet hadis koymuş, ayet hadis koymuş ama içerisinde Fıkhı bilen insan için derya var, deniz var, ona dalmak gerekiyor. Dalan insan da orada nelerin irade edildiğini ve kast edildiğini çok daha iyi idrak ediyor. Bu yüzden Allah kendisine rahmet etsin. Bu risalede de aynı usulünü devam ettirmiş. Allah dedi, Resulü dedi, onun haricinde ilim ehlinin sözünü bu risalede hiç kullanmadı desek yeridir. Zaten kendi sözlerini de sarf etmemiş. Öyle bir usulü de yok kendisinin. Dolayısıyla inşallah dersimizin içeriği hep ayet ve hadislerin fıkhı ve tefsiri üzerinde olacak inşallah. Gene bu risalede Şeyh Muhammed İbni Abdülvahab'ın başka bize gösterdiği ve öğrettiği meselelerden bir tanesi de gene kitabesine orijinal nuskada olduğu gibi besmeleyle ile başlamasıdır. Her ne kadar hasen bir hadis de olsa besmelesiz başlanmış iş kesiktir diye bir hadis var. O yüzden bütün risalelerine, bütün yazıklarına, bütün çalışmalarına Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyor ki Allah'ın kitabı da besmele ile başlıyor. Hatırlayacak olursanız Nemin suresinde Süleyman aleyhisselam Belkıs'a mektup gönderiyor. Belkıs da yanındaki büyüklerini toplayıp kavminin önde gelenlerini toplayıp diyor ki bana bir kitabe ulaştı İnnehu min Süleyman Süleyman'dan geldi bana. O innehu bismillahirrahmanirrahim. Ve bu şekilde başlıyor diyor. Bismillahirrahmanirrahim'le başlıyor. Bu bütün peygamberlerin sünnetine tabi olmaktır. O yüzden Müslüman hiçbir işi yok ki onda besmele ihmal etmiş olsun. Kesinlikle o işte hayır olmaz. Gerek ilim talebi, gerek ev işte gerek e, dünyevi işlerimiz, sadece uhrevi anlamda düşünmeyin. Her birinde besmeleyi terk eder iseniz Allah Subhanahu ve Teala o işteki bereketi yok eder. O yüzden Müslümanlar özellikle mesela yemekte sofraya oturulduğunda yemeye başlarken bazen sesli bir Bismillah derler. Sebebi nedir? Yanındakini hatırlat hatırlatmaktır. Belki o unutmuştur. Sizin böyle açıktan zikir yapmanız ona da bir ibret olur. O yüzden her işe başlarken açıktan Lazım oldukça, özellikle kalabalık yerlerde besmele çekmek insanları hayra teşvik etmenin bir yolu olacaktır inşallah. Normalde başka kitaplarda her zaman mukaddime vardır. İbn Teymîn'in İbnü'l-Kaymûn eserlerine baktığınız zaman, i̇bnül Kudame'nin yazdığı Koca Muzuni Fıkı kitabına baktığınız zaman her birinde bir mukaddime var. Ne yaparlar mukaddimede? Şunun için yazdık, bunun için yazdık, içinde şu şu meseleler anlatılıyor. İşte böyle bir Risale'nin hazırlanmasının sebebi şudur veya budur gibi mukaddimeler bütün alimden usulü ve edebindendir. Ama Muhammed İbn Abdülvahhab rahim Allah bu Risalesinde ve genel diğer bütün tasniflerinde mukaddimeden sakınmış. Kendisi mukaddime yapmamış bunun illeti veya hikmeti ne olur kendisinden çok e, açık bir şekilde bunun illetin ve hikmetini anlatan biri bir söz nakli olunmamış bugüne kadar Allah Alem belki ihtimaldir ki lafı kelamı çok uzatıp insanları sıkmak insanları haktan uzaklaştırmak istememiştir sadece kısa ve öz bir şekilde ayet ve hadisi ortaya koyarak e, risalelerini küçük hacik e, küçük çaplarla Büyük şeyler ihtiva eden eserler haline getirmeye çalışmıştır. Allah'ın kitabına baktığımız zaman Allah'ın kitabı birçok şeyi tekrar eder defalarca. Bakıldığı zaman kısa ve öz de ama içerisinde saatlerce, yıllarca konuşulacak fıkıhlar, bilgiler saklıdır. Belki bu konuda Rahman'ın bundan razı olacağına inanaraktan böyle bir şey yapmış olabilir. Allah'ın doğrusunu bilendir. Başlık açmış. Bab fazailetler ve'l-Kur'an ve taallümühu ve ta'limihi. Ta Kur'an okumanın fazileti, onu öğretmenin fazileti, onu öğrenmenin fazileti. 3 şey. Bunun e, ayet ve hadislerle şimdi izahını yapacak. Burada bu bapta ilk getirdiği ayet Allah Subhanahu ve Taala'nın şu sözüdür. Yertaellehu'llezine amenu وَالَّذ۪ينَ اُوْتُ الْعِلْمَ دَرَجَادٍ Bu ayettir. Allah sizden iman edenleri ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle üstün kılmıştır. Allah insanlar arasından Müslümanları kafirlere üstün kılmıştır. İslam'ı vermekle, onlara hidayet etmekle, onları cennetle nimetlendirmekle, kendine iman eden kullar gibi ayrı bir vasıf ile vasıflandırıp kendine seçmesiyle Allah Azze ve Celle Müslümanları bütün kafirlere faziletli ve üstün kılmıştır. O ayette de ifade edildiği gibi iman edenler arasından da kendilerine ilim verilen insanları da o Müslümanlar arasında faziletli kılmıştır Allah Subhanahu Teala. Bu ilim verilenler ilmi nereden alırlar? İlmin iki tane kaynağı vardır. Bir Kur'an ve sünnet. Aslında tek bir kaynağı var. Vahidir ilmin kaynağı. Başka ilim İlim değildir. Mesela modern ilme baktığınız zaman deney ve gözleme dayandıkları için çoğu zaman önce kanun dedikleri, kesin bilgi dedikleri şeyleri yıllar sonra yalanladıklarını görebilirsiniz. Hata etmişiz diyebilirler. Niye? Çünkü ilmin kaynağı yakın olan her şey hata eden bir kaynaktan gelmiyor. Aciz, noksan insanlar ilmin kaynağı biz böyle gözlemledik, bu bilgidir diyorlar. Halbuki alimler Rabbi Allah subhanehu ve teala'nın bize gönderdiği vahiy, bizim için Müslüman için bilginin ve ilmin tek kaynağıdır. Diğer geri kalan bütün ilimler alınadabilir, atıladabilir. Mesela güneşin her gün doğuyor olması. Bu bir bilgidir. Kur'an gerçi bunu ortaya koymaktadır. İşte onlar kulli yecrili eceli muhsemme her biri kendi ne takdir edilmiş vakte kadar belli bir yörüngede akıp giderler diyor ayette. Tamam. Bu ayet var. Bu ayet olmasaydı biz her gün güneşin doğduğunu gördüğümüz için, yıllardır, yüzyıllardır insanoğlu bu bilgiyi yalanlamadığı için, tecrübe ve gözlemle sabit olduğu için diyecektik ki güneş her gün doğar. Her gün gün başlar. Bu bilgi bizim için ne olacak? Kesin olacaktı artık. Vahyin dışında Zaten vahyin bilgileri kesindir, Kur'an ve sünnetin bilgileri. On haricinde vahyin dışında da bu gözlemle sabit olan bilgi bizde artık itikat olacaktı. Bir şeyin bir insanda itikat olabilmesi için önce o insanın o işin ilmini talep etmesi ve sonra da o ilme hiçbir şekilde şekin ve şüphenin musallat olmaması gerekir. Yani bugün mesela nice insan var. Bazı şeylere itikat ettiklerini söylüyorlar ya. Adama soru soruyorsun. Adamın o itikat ettiğini iddia ettiği şey hakkında hiçbir bilgisi yok. İlmi olmayan bir şeyde insan itikat etmesi şaran mümkün değildir. İnsan bir şeyin ilmini alır. Ondan sonra o ilim onda kesinlik kazanınca itikat olur. O yüzden Kur'an ilmin ve ilmin kaynağıdır. Bilimin kaynağıdır. Bizim için oradan gelen bilgiler kesin ve mutlaktır. Allah'ın bu ayette kastettiği, irade ettiği ilim ehli de Allah'ın kitabını ezberleyen, ezberleten, fıkh eden, fıkh ettiren, amel eden, amel ettiren insanlardır. Şimdi birazdan zaten onların kim olduğunun tafsilatı da diğer ayette gelecek inşallah. Bu mücadele süresi 11. ayet. Şeyh'in bu bapta getirdiği ilk, yani ilk sözü bu zaten. Başka kendine ait bir söz yok. Sadece başlık açmış. Kur'an okumanın fazileti, öğretmenin fazileti, öğrenmenin fazileti. Diğer ayet, ikinci getirdiği ayet, مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَيُوْتِيَهُ اللّٰهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّ Allah, hiçbir, hiçbir beşere diyor, kitap, hüküm ve hikmet vermesin ki. Kitap, ilmin kaynağıdır. Hikmet, peygamberlere verilen, sünnetlerdir. Allah Resulüne verildiği gibi. Zaten başka ayetlerdeki hikmeti de İmam Şafii ne diye yorumluyor? Sünnet olarak yorumluyor. Hükme, e, hüküm ve nübüvvet peygamberlik beraberinde verilmiş. Bu üç şey peygamberlere ait olan şey. İnsanlar kitabın ilmini alabilirler. Çünkü peygamberin bıraktığı bir mirastır onlara. Ne diyor Nebisa Salam? uleme الْعُلَمَاءِ وَرَفَّتُ الْاَنْبِيَةِ Alimler, peygamberlerin mirasçılarıdır. Kim onların bıraktığını emanet alırsa, şüphesiz ilimden büyük bir pay almıştır, nasip almıştır, hayırdan büyük bir nasip almıştır diyor. Dolayısıyla kitap, insan o kitabı alabilir. وَالْحُكْمَةِ Hikmet kelimesinin köküdür, hikmet kelimesindendir. Hüküm, insan o kitabı talim edince, Diyecek ki Allah'ın hükmü budur, Resulün hükmü budur. Hükmü iblak edecek. Hikmet ise herkese verilmez. Allah bunu kullarından dilediğine verir Müslümanlar arasında da. Kime hikmet verilmişse şüphesiz ona hayırdan büyük bir şey verilmiştir diyor ayette. Bu da herkesin elde edebileceği bir şey değil. Allah'ın dilediğine verdiği bir şey. Ama kitabı talim etmek herkesin elde edebileceği bir şeydir. Talim etmek, öğrenmek. Herkesin elde edebileceği bir şeydir. Ama hikmet öyle değildir. Hikmet Allah'ın kullarından dilediğine verdiği bir şeydir. Allah subhanahu wa bununla Müslüman kullar arasından bir kısmını bir kısmına faziletle kılar. Aynı şekilde nübüvvet de böyledir. Nübüvveti de insan kendi elde edemez. Peygamberliği kimse iste, isteyince kendisine verilmez. Allah kullarından peygamberliği dilediği kullarına verir. Bu da Allah'ın gene bir faziletidir. اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِهِ Fazilet Allah'ın elindedir. Allah da onu dilediğine verir. Dolayısıyla bakıldığı zaman bir tek kitap burada kalıyor. Bu üç ayette zikredilen şeyden bir tanesi var. O da kitap. Kitabın ilmi onu okumak, onu talim etmek, talim ettirmek. O yüzden bu bapta bu ayeti getiriyor Şeyh Muhammed İbn Abdül Peki Kur'an'ı okumak, talim etmek ve talim ettirmek nedir? Birincisi, herkesin bildiği üzere Kur'an'ı hıfz etmektir, ezberlemektir. Zaten bu Risale'de birçok fazileti anlatılacak Kur'an'ı ezberlemenin, ileride gelecek inşallah. Yani. Peki nasıl bir hıfz? Yani bunu biz hep diyoruz ya, namazı selefin kıldığı gibi kılmak, orucu selefi salihinin yaptığı gibi, bize naklettikleri gibi tutmak. Bütün ibadetleri selefin yolunda, peygamberin selefe öğrettiği şekilde yapmak etmek hep bunu söylüyoruz. Peki selef salihin hıfzı nasıl yapıyorlardı? Abdullah İbn Ömer Ömer radıyallahu anhu sahih rivayete göre Bakara Suresi'ni 7 senede ezberlemiştir. Sahih rivayete göre Ömer radıyallahu anhu 7 senede hıfz etmiştir. Yedi sene Bakara suresinin sayfa sayısına bakıldığı zaman iki buçuk yüzdür. Takdim ben 60-70 sayfa en fazla. Şu an tam sayfa olarak hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Ama Bakara suresi 300'ü aşmaz. 300 olsa 20'er sayfadan 60 sayfa yapar. 300'ü olsa 20'er sayfadan 60 sayfa yapar. 60 sayfayı 7 senede talim etmişler. Çünkü selefin hıfz, ezberlemekten anladığı şey, irade edilen manayı talim etmeden, Allah'ın irade ettiği şeyleri anlamadan ve idrak etmeden kuru kuruya bugünkü insanların yaptığı gibi bir ezber değildi. Sonradan gelen halef, birçok meselede selefe muhalefet ettiği gibi, Kur'an'ı ezberlemek ve talim etmek noktasında da selef-i salihine mukhalefet ettiler. mesela Ebu Abdurrahmanet Sülemi diyor ki sahibi bir rivayette gene biz diyor 10 ayetten fazla ezberlemezdik. O on ayeti ezberledikten sonra onlarla amel ederdik. Onu talim ettikten sonra amel eder, hikmetleri öğrenirdik diyor. İşte ee, Selefi Salih'in ezberi Böyle yapıyorlardı Yani o on ayet Onun ahkamı işte Fıkı o ayetten çıkarılan hükümler Müstehitlerin ihtilafları İstimbatları kim neyi nereye delil getirmiş İşte bu ayet Nerede inmiş ne hakkında inmiş Bu ayette Allah kimleri kastetmiş O ayetlerde Mütemekkin olmadıkça Yeni bir 10 ayet daha ezberlemez Vermiş bu neyi gerektirmiş beraberinde? Bu beraberinde ilmin ve amelin cem edilmesini getirmiş. Öyle olmadığı zaman ne olacak? İlim olacak, amel olmayacak. Manalardaki irade edilen şeyler ortaya çıkmazsa, anlaşılmazsa, fıkh amel edilmeye çalışmasa, o zaman ilimle amelin arası ayrılır. Bu da helakın ta kendisidir. Allah ne demişti Fatiha suresinde bize neyi öğretmişti duada? Ehdina's-sirata'l-mustaqin sırata'l-lezina ne'amta aleyhim ghayril-maghdubi aleyhim Gazaplandıklarının yoluna değil kimdi gazaplanılanlar müfessirlerin icmasıyla? Yahudiler veledzallin <gülüyor> amin. Sapmışların yoluna da değil. Onlar da müfessirlerin icmasıyla Hristiyanlar çünkü Hristiyanlar İlmi almadılar, amel ettiler. Cehaletle amel ettikleri için helak oldular. Yahudiler de ilmi aldılar, o ilimle amel etmediler. Onlar da bu yüzden kendilerine azap edilenler oldular. Eğer bizler de müteahhiri'nin sonradan gelen, bugünkü haleflerin yaptığı gibi, selefe muhalefet eden insanların yaptığı gibi, ilmi bir anda almaya çalışırsak ki bugün maalesef nice gençler, nice insanlar, nice yaşlı başlı insanlar Allah'ı razı etmek adına kendilerince öyle iddia ediyorlar. İlim talep etmek istiyorlar. Hele başka teknolojik imkanların artması, kitapların çok fazla neşrediliyor olması, bunların herkesin eline geçiyor olması sebebiyle nice insanlar ne yapmaya başladılar? İlmi bir anda talep edip bir anda her şeye vakıf olmaya çalıştılar. Bu da Başta da ifade ettiğimiz gibi selefe muhalefet olduğu için beraberinde bidatları, yanlış, hatalı görüşleri selefin yoluna bazı noktalarda muhalefeti ortaya çıkardı. Yani Ömer'in yaptığı gibi yedi sene sabredebilirse bir insan ilimde sadece Bakara suresinin tefsirini konuşuyorum. Allah onu dinde fakih kılar. Ve icma vardır ki i̇bn Teymi akidet vasıtayı naklediyor. Ebu Bekir ve Ömer bu ümmetin en alimidir. Niye en alimiler? Böyle ilim talep etmişler. 7 senede 60 sayfanın tefsiriyle beraber e, hıfzını yapmışlar. Öyleyse asıl olan, esas olan ezberde Kur'an'ı talim etmekte ezberi çoğaltmak değil fıkhı çoğaltmaktır. Fıkh ederken de metni ezberlemektir. Tabi başka bir tefrit daha çıkıyor bugün fıkh ediliyor ezber yapılmıyor bu da musibet yani ezber yapılıp fıkın terk edilmesi nasıl musibetse fıkın yapılıp ezberin terk edilmesi de bir musibettir o yüzden müslümanın fıkıhla beraber hıfzı ezberi bir araya cemletmesi lazım ki selefini katında irade edilen Kuran'ı ezberlemek hasıl olabilsin gerçekleşebilirsin Mesela Abdurrahman Es-Sülemi es sözünün devamında diyor ki, Bak özür dilerim Enes'ten geliyor bu rivayet. Diyor ki Bakara suresini ezberleyen bizim yanımızda büyük bir yere sahipti dedi diyor Enes için. Yani sahabenin yanında bir adam Bakara suresini ezberledi dendi mi? O adam yani alim yani. O artık kadı olabilir bir yere. Artık bir yere şey olabilir. Vali olabilir atandığı takdirde. Niye? Çünkü onlardan kimse bizim bugünkü vasfettiğimiz şekilde bir ilim talep etmiyordular. Onlar hıfzın ne olduğunu bildikleri için, böyle hıfz yaptıkları için, bakarayı ezberledi falan adam deyince, ha diyorlar da demek ki bu adam ilimde mesafe kat etmiş. Ama bugün bana deseler ki şu adam hafız, ben diyorum onu geçin ne kadar fıkhı var. Hafız ama hiçbir şey bilmiyor. Çocukken anne babası ona beş sene, altı sene, on sene vermiş bir tane yatılı kursa, bugün Türklerin yaptığı gibi, zaten nebidat çıkıyorsa Türklerden çıkıyor. Vermiş on sene kursa, orada ezberletmiş, ezberletmiş, ezberletmiş, netice itibariyle ne olmuş? Kitap yüklü eşek olmuş, taşıdığı şeyin farkında değil. Gene Nebi s.a.m'den sahih rivayet edilir, ümmetimin münafıkları hafız çocuklarıdır. Normalde selefin yaptığı gibi bir hıfz olsaydı o hafızların hıfzı, münafık değil, alim olmaları lazımdı. Çünkü sahabe, Bakara suresini hıfz eden bir adam için ne diyor? Biz derdik ki bu adam bizim yanımızda büyük bir yere sahip yani. Demek ki o münafık olan çocuklar ne yapmıyorlar? Hıfz, e, fıkh etmeden hıfz ediyorlar. Bu da bırakın ilmi, salih ameli, imanı yaşatmesini, insanda nifakı yaşar diyor. O yüzden bugün nice insan var, baktığınızda etrafınızda, çevrenizde ilim okuyorlar, okudukça münafıklaşıyorlar. Okudukça insanlar arasında nifak atıyorlar. Okudukça insanları saptırmaya çalışıyorlar. Sebebi fıkh edilmeden ezberlenilen bir ilim. Böyle bir ilim talebi de kesinlikle ve kesinlikle dersin başından beri ifade ettiğim gibi caiz değil. O yüzden Çocuk sahibi babalar, çocuklarının yetişmesi noktasında acele etmemeliler, o Müslümanlar. İbrahim ettemiminin sözünü hiç kimse unutmamalı. Kim ilmi bir anda alırsa, aldığı gibi bir anda kaybeder, diyor. O yüzden ilim ağır ağır, bu ağırlık ameli terk etmek, okunması gereken asıl şeyleri okumamak demek değil. Bu ifade ettiğimiz şekilde, bir ayet ezberliyorken, onun fıkhını onun işte tafsilatını, onun nasıl amel edilmesi gerektiğini talim etmeden ezber yapmamak demektir. Mesela hani bu kitabın faziletlerinden başka bir tanesini Resulullah şöyle, başka bir hadiste şöyle ifade ediyor aleyhissalatü vesselam. Diyor ki hadiste Allah diyor bu Kur'an'la nice kavimleri yüceltecektir, nice kavimleri de alçaltacaktır diyor. Allah nice kavimleri bu kitapla yüceltecektir, yükseltecektir. Kim? Bunu hıfz eden, bunu talim eden, talim ettiren, amel eden. Şimdi ayeti devam edeceğim. Şeyh Muhammed bitirmedi çünkü ayetten nakli. Şimdi burası bu bahsettiğim yere gelecek. Ayette Allah devam ediyor. Sınma, sonra Allah birine kitap verdi, hikmet verdi. Nübüvvet verdi, peygamberlik verdi. ثُمَّ يَكُولُ لِلنَّاسِ كُونُ عَيْبَدَلِّ مِنْ دُونِ Mümkün değildir ki öyle bir adam desin ki Allah'tan başka bana kullar olun. Şimdi ayetin ilk okunduğu zaman akılda uyanan zahir manası nedir? Yani bir insan kendisine peygamberlik verildikten sonra ben ilahım gelin bana ibadet edin demez midir acaba? Yoksa başka ayetlerde ifade edildiği gibi ehli kitabın kınandığı bir haslet vardı. O ittakhazu ahbarahum ve ruhbanahum arababen min dunillah. Ve Mesih Onlar alimlerini, alimlerini ve abidlerini Allah'tan başka ve İsa Mesih'i rabler edindiler Allah'tan başka. Bu rab edinilen Din adamları kendileri için ilahlık iddiaları var mıydı? Hiç birisinin yoktu. Kitap hikmet olmayınca insan ne yapar davet ettiğiyle aslında kendine kulluğa çağırır çoğu zaman. Yani bugün dalalet ve sapıklık imamlarının yaptığı gibi mesela bu meşhurlardan birçokları var işte Fethullah Gülen vesaire benzeri diğer sapık insanlar piyasada davet eden insanları arkasına takmış kişiler. Bundan hiçbiri kendi nefisleri için ilahlık iddia etmezler. Ama kitabın ve hikmetin yoksunu oldukları için insanları davet ettikleri şey ne olur? Kendilerine kulluk olur. Allah diyor ki hiçbir kişi yoktur ki Allah ona kitap versin, ilim yani, hikmet versin. Bazılarına da nübüvvet verir o verdikleri arasında. Sonra da dediğin ki insanlara bana ibadet edin. Aksine ne yapar? Kendine ibadetten sakındırır. Tıpkı Mesih'in yaptığı gibi. Vakal el Mesihu ya beni İsrail, öbodullaha Rabbim var Rabbakum. Dedi ki ey İsrailoğulları, benim ve sizin Rabbiniz'e ibadet edin. Innu me yushrik billah, fakat harraman Allahu alehi kim Allah'a şirk koşarsa Allah'ın da cenneti haram kılmıştır. İsa böyle söyledi. Nice salihler de var kendilerine, kendileriyle Allah'a ortak koşulduğu için geri gelmiş kavimlerini terk etmişler. Geri gelmiş yaptıkları işi terk etmişler. Mesela kral çocuk hadisindeki çocuk gibi. Çocuk rukye ile ki rukye ıslahı tanımı olarak, şer'i tanımı olarak dua ile Allah'tan şifa talep etmektir. Çocuk rukye ile bir dünya insanı iyileştiriyor. Mesela kör adam görmeye başlıyor. Rukye ile yapıyor bunu. İnsanlar şifayı ondan beklemeye başlayınca bunun adı şirk oluyor. Çocuk diyor ki ben size zarar ve fayda veremem. Ben şafi değilim. Şafi Allah'tır. Ben dua ederim. Allah duama icabet ederse şifa veren odur diyor kendine ibadetten sakındırıyor. Nice Rabbani insanlar da var. Aynı şekilde insanları sıkıntılardan kurtarıp onlara tevhidi Allah'ı Allah'ın dinini arz etmeye çalışırlar. Aynı insanlar da kendileriyle Allah ortak koşulduğunu görünce amellerini terk ederler. Artık insanlar bizimle Allah'a ortak koşuyorlar deyip o işi bırakırlar. İşte bunların her biri bu anlattığımız her biri ortaya koyuyor ki İnsan ilmi ve hikmeti cem ederse, kendine ibadete çağırmaz, Allah ibadete çağırır. Mefhumul muhalefe, insan bu ikisini cem etmezse gene çağırıcıdır. İnsan her zaman çağırıcıdır, o zaman kendine ibadete çağırır insanları. O yüzden biz Müslümanların kesinlikle ve kesinlikle Kur'an'ın talimini ki, talimin keyfiyetini anlatıyoruz dersin başından beri, 20 dakikadır, 25 dakikadır dersin başından beri anlattığımız bu şeyle bu şekilde Kur'an talim edilir ve insanlar davet edilirse inşallah o zaman Allah kula davet edilmiş olur. Şimdi önemli yer geliyor. Ayet devam ediyor. Bakın Şeyh Muhammed şu anda tek kelime sarf etmedi. Sadece Allah'ın iki tane sözünü nakletti ama içerisindeki fıkhın derinliğine bakın. Velakin ancak onlar derler ki Şimdi Allah bir insana ilim vermiş, kitap vermiş, hikmet vermiş, dinübüvet işte vermiş, peygamber veya peygamberin haricinde kendine ilim ve hikmet verilen bir rabbani alim. Walakin derler ki: konu rabbaniyin." Rabbaniler olun. Rabbaniler. Nasıl rabbani olacağız? Ayet devam ediyor. Bime şundan olun. "Kuntum tuallimunal kitabe ve bima kuntum Talim ettiğiniz, dersini yaptığınız, anlattığınız o kitapla Rabbani onu. Yani kitabı talim edeceksin, tedris edeceksin, drasa yani eğitim yapacaksın. İngilizcenin eğitimini aldığı gibi bugün insanların. İhtiyaçları olan bilgisayar programlarının, Photoshop ve benzeri AutoCAD gibi programların tedrisini aldıkları gibi. O işte nasıl ehilleşiyorlar? O işin eğitimini alarak ehilleşiyorlar. Rabbani olmak ehliyet sahibi olmak demek. Ehliyet ise neyle geliyor? tu mekumtum tuallimunal kitabe. Kitabı talim ettiği ve bir mekumtum tedrusun. Kitabı aynı şekilde öğrettiği, hem öğrendiği hem öğrettiği. Tedrisi bırakmadı. Ölene kadar zaten bitmez bu tedrisi yani bizim hocalar anlatıyordular Suriye'de bir hocadan ders alıyorduk diyor adamın göz kapakları kapanmış derileri o kadar saklı yaşlılıktan yani Adamın tekerlekli sandalyede camide derse getiriyorlar ya diyorlar 95 yaşına gelmişsin bu kadar senede zaten ders anlatıyorsun git evinde yat aşağı ben diyor o zaman ölürüm diyor yani geliyor orada ders dinliyor 95 yaşında adam yani bir çoğunlar çok daha iyi biliyor belki bazı noktaları ama ilim Müslüman'ın yeti olduğu için her insandan alınacak bir şey vardır. Yeter ki hikmetle konuşsun karşı taraf. O hikmeti almak, o faydayı almak, o maslahatı almak Müslüman'ın yapacağı iştir ki Müslüman az önce de ifade ettiğim gibi ilimdir, bulduğu yerde onu alır. Yani Rabbani'liğin ifadesi, Rabbani'liğin keyfiyeti neymiş güzel abiler? E, kitabı talim etmek ve insanlara talim ettirmek gene bu ilmin hani dedik ki Allah peygamberleri üstün kılmıştı ondan aslan ilim verilenleri o da kitabın ilmiydi. Onun da o ilminde de nasıl talim ettiğini açtık. Hep. Allah Subhanahu ve Teala gene ayette diyor ya iyollebini amenu iza kilelekum tefasahu fi'l mecalisi fafsahu. E, iman edenler size yer açın denildiği zaman meclislerde kalkın denildiği zaman kalkın. Allah içinizden inanmış olanları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltsin. Allah iş, işlediklerinizden haberdardır. Allah hayatta böyle söylüyor. Bu ayet nuzul sebebi irdelendiği zaman görülecektir ki burada Allah sahabeye edep öğretiyor peygamberin meclisinde. Burada ama demiyor ki peygamber geldiğinizde, kendilerine ne? ilim verilenler geldiği zaman. Çünkü innel uleme varifetul enbiye alimler, peygamberlerin mirasçıları. Yani onların koltuklarında oturuyorlar. Allah subhanahu aleyhi ve teala meclis adabını sahabeye ve <gülüyor> dolayısıyla bize öğretiyor. Size yer açın denildiği zaman yer açın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem uzaktan sevdiği, değer verdiği insanlar geldiği zaman ne yaparmış sünneti gereği? Ayağa kalkar, onlara sarılır, yer açar, hemen yanına oturttururmuş. Öyle değil mi? Veya başka bir şey olduğu zaman, içeri bir yabancı geldiği zaman, kardeşinize yer açın değil? Allah Resulü emretmiş, yer açtırmış. Yani meclisin idaresini Allah ona vermiş. Niye? İlim olduğu için o amel ettiği için hıfz ettiği ve onu insanlara hıfz ettirdiği için, neyin doğru neyin yanlış olduğunu bildiği için, haramı helali iyi talim ettiği için, vaciplerden haberdar olduğu için insanları yönlendirilmiş. Allah da o yüzden ayette diyor size böyle söylendiği zaman itaat edin, Allah içinizden inanmış olanları ve kendilerine ilim verilenleri derecelerle yükseltmiştir diyor. Mesela ilim talebinin tek fazileti, tek faydası, kitabı talim etmenin ve hıfzla beraber bunu öğrenmenin tek faydası e, Rabbani olmak değildir. Tabi Rabbani olmak en, en temel sebebi de, en güzel meyvesi de. Mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki, Hangi kavim Allah'ın kitabını öğrenmek için Allah'ın evlerinden bir evde toplanırsa, Allah diyor onların üzerine sekinet indirir. Allah onların üzerine sekinet indirir. Allah buraya indirsin sekinetini, rahmetini indirsin Rabbim buraya. İnsan ilim talep ettiği müddet boyunca sahibi hadiste de söylendiği gibi, اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَوَ ala talib طَالِبِ ilmi الرَدَمْ Melekler ilim talebelerine, ilim talebedenlere razı olarak kanatlarını gererler üzerlerine. Diyor. Görülen şeyler değildir bunlar, manevi alemlerdir. O yüzden ilim talebi Allah'ın meleklerle bizi korumasına sebep olacak, başka bir güzel hasreti de doğuracaktır. Dolayısıyla şeytanların bize eza etmelerini, çoluk çocuğumuza, ehlimize eza etmelerini bizden uzak tutacaktır. O yüzden Müslüman'ın ilim talebine ömrünün sonuna kadar devam etmesi gerekir. Hatta bir gün Müslüman cinin bir tanesinin nasihatiyle karşılaşmıştık. Şeytanlardan korunmanın, sakınmanın yollarını anlatırken diyordu ki, şeytanlardan sakınmak isteyen ilim okusun diyordu. Normalde diyebilir Kur'an okusun. Yüzüne herkes Kur'an okuyor. Hafızlar var, aynı ezaya maruz kalıyorlar. O bize demişti ki o zaman nasihat olarak bunlardan kurtulmak, ezalarından kurtulmak isteyen ilim okusun. Çünkü ilim talebesinin üzerine sekinet iner, ilim talebesinin üzerine melekler kanatlarını gererler. Allah'ın rahmeti onun üzerinde olur. ve Dolayısıyla bu gibi şeytanın eza vereceği, vereceği zararlar da o kişiden Def olmuş oldu. Son hadisle bitiriyorum inşallah. Kaldığımız yerden bir dahaki derse Allah nasip ederse devam edeceğiz inşallah. Şeyh bu ayetler ki bu ayette Ali İmran suresi 38 ve 39. ayette en son yazdım. okudu. Ee, Ayşe'den şimdi hadisi getiriyor. Devam ediyor Şeyh Muhammed. Wa an Aişe'de radiyallahu anha kâlet kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem الماهر بالقران ما الكرام البرره والذي يقرأ القران ويت, ويت... ويت... فيه وهو عليه شاك له اجرا دعوك النبي صلى الله عليه وسلم الماهر mahiretli olan bil Quran Kur'an'ı güzel okuyan tecvid kaideleriyle Allah güzel sesler rızıklandırmıştır onunla, güzel bir tilavetle, kim güzel maharetli bir şekilde Kur'an okursa diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. مَا سَفَرَتِ الْكِرَامِ الْبَرَرَةِ Kiram-i barara melekler için Abese suresinde söylenmiştir. Abese suresindeki ayet nasıldı? min الْبَرَرَةِ قُتُلَ insanu ma اَكْفَرَةِ Ayette öyle söylüyor. Meleklerden bahsederken. Yani insan böyle okursa onun hasıl olacak ecrinden bahsediyor Resulullah. Allah ona koruma gene meleklerle verebilir. Allah ona güzel ecirler verebilir. Devamında da diyor ki hadisimiz. وَالَّذِي يَقْرَعُوا الْقُرْآنَ وَيَتَعْتَعْتَعْ Kur'an'ı kekeleyerek okumak demek. Bir Müslüman var. Tecrübide çok vakıf değil çok kuvvetli de değil okuması zayıf o da şey yapıyor kekeleyerek zorlanarak sıkılarak şeytan diyor bırak zaten düzgün okuyamıyorsun hep vesvese veriyor öyle bir şekilde okuyor vahu aleyhişşakun ona da bu meşakkat oluyor felehu ejran lehu ejran ona iki ecir vardır diyor o birincisinin yaptığın iki katı ecir vardır diyor Resulullah sallallahu aleyhi sallam ee, onu diyor ikisi çıkarmış. Kastettiği kim? Bukhari ve Musi. Yani muttefekun aleyh. Ee, Bukhari, Osman'den başka bir lafız getirmiş. Onu bir dahaki derse bırakacağım inşallah. Ama bu Ayşe'nin rivayeti, muttefekun aleyh olan bir rivayet. Burada açıkça görülüyor ki, Kur'an talim ederken, Kur'an hıfz ederken, talim ederken, ettirirken fark etmez. Çekilen meşakkat ne kadar fazla olursa, e, hasıl olacak ecir de inşallah o kadar büyük olacaktır. Bu ecrin büyük olması neden böyledir? İnsanları ilme teşvik etmek içindir. Çünkü şeytan çoğu zaman bıraklar der insana. Yıldır, yıldırır. Belli bir noktadan sonra yatamam artık bırakmam gerek gibi böyle kandırmacalar, tuzaklarla beraber insanı hayırdan uzak tutmaya çalışır. O yüzden Resulullah bizi ilme teşvik ederek aleyhissalatü vesselam diyor ki kim zorlanarak yaparsa mesela bir adam vardır. İlim talebesidir. Öteki de ilim talebesidir. Bu adam 15 dakika okur, bir sayfa ezber yapar. O adam 20 saat akşama kadar okur, anca yapar. Bu adam 15 dakika yapar ya taratır. Öteki adam 20 saatini verir. Bu ikisinin ezri bir olmaz. Allah azze ve celle meşakkati çok olduğu için buna kat kat daha fazla verecektir. Allah iyilikleri birden 700'e kadar ne yapar? Yolda arttırır. Hasanası da kötülükleri de sadece misliyle yazar. O yüzden bir adamın ilimdeki zekası Allah katındaki fazileti değildir. Bu hadis bunu da gösterir. Ve bir adamın anlayıştaki bazı taksiratları, eksiklikleri de onun faziletsizliğini göstermez. Fazilet Allah için çekilen meşakkat ve samiyetle alakalıdır. Eğer meşakkat ve samimiyet varsa, bir uğraş ve tabi bir insana Allah hem zeka hem meşakkat ve samimiyet verdiyse bu Allah'ın o kula faziletidir. Ona da kimsenin haset etmemesi gerekir. Çünkü Allah İbrahim Aleyhisselam için diyor, onunla alakalı ayetleri anlatırken, اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا اَتَهُمُ <gülüyor> Allah'ın faziletinden verdiğine mi insanlar haset ediyorlar diyor. İbrahim kendi istemedi ki nübüvveti. Kavmi içerisinde. İbrahim'e sormadı Allah sana vereyim. Başkasından vereyim. Allah faziletinden İbrahim'e vermiş. İbrahim'e Musa'ya vermediğini vermiş. İsa'ya vermediğini vermiş. Kalkıp İsa ile Musa'nın haddi değildir ki. Haşa onlar zaten öyle bir fiilden de beridir ileride. İbrahim'e verilen nimeti sorgulasınlar. <gülüyor> Bazen Dediğim gibi insan şükrünü yerine getirir. O zeka onun için fazilet olurken bazen şükrünü yerine getirmezse o Allah'ın verdiği nimeti o için içinde musibet olur. Her nimet böyledir. Allah'ın kula verdiği her nimet mesela buradaki mescit mesela. Allah Müslüman, çoğu Müslümanlar cemaat değiller bir mescitleri yok. Böyle ilim talep edecekleri, teravihleri kılacakları, itikafa kalacakları değil mi? Namazlarını cemaatle ifade edecekleri bu bir nimettir. Bunun şükrünü yerine getirirse bu topluluk, onlar için hayır olur. Ama bu topluluk, bu nimetin şükrünü yerine getirmez. Tıpkı kavmin, işte Resulullah'ın ayette dediği gibi Allah onun sözünü naklediyor. Rabbi kavmi Kur'an'ı mahcur bıraktı. Yani kavmin Kur'an'ı yetim bıraktı diyor. İnne kavmi ee, yanlış hatırlamıyorsam böyle kavmim Kur'an'ı mahcur bıraktı ya Rabbi. yetim bıraktı niye? talim etmediler onun hakkını yerine getirmediler ifa etmediler amel etmediler her nimet çocuk mesela yani çocuk iyilik yaptıkça babaya ecir yazılır değil mi? İslam'da herkes bilir ama bugün nice insanlar Allah'ın verdiği evlatlarla Allah şirk koşuyorlar He? nimet onlar için musibetken buradaki adam için Şükür vesilesi. O yüzden e, ilim talep ederken de eğer kolaylıklar varsa kişi şükrünü yerine getiriyorsa bu Allah'ın o kişiye bir faziletidir. Kişi şükrünü yerine getirmiyorsa bu onun için musibettir. Hayır değildir. Fazilet Allah katındadır. O yüzden Allah diyor وَلَا تُزَكُوا اَنْفُسَكُمْ bu عَلَمُوا بِمَنْ اِفْتَقَى Kimse nefsini etmesin, temize çıkarmasın. Allah kimin Allah'tan daha fazla korktuğunu en iyi bilendir. İnşallah bir dahaki dersimizi Allah nasip ederse diğer rivayetle devam edeceğiz. Risalenin gerek kalan kısmıyla devam edeceğiz inşallah. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahir davanen elhamdülillahi rabbil alemin Subhanekallahumma ve bihamdik Eşhedü ve la ilahe illa ente estafurka ve